Okunan kısa suresiyle, sureleri sırasıyla arda arda mesela birinci rekat Fatiha, ikinci rekat Fatiha ve İhlas, ikinci rekatta da Fatiha, Felak gibi okumak yanlış mıdır? Eğer yanlışsa bilmeden bunu yapan günaha girer mi? Teşekkürler demiş. Hayırlı Bir günaha girmez. Fatiha'dan sonra okunacak sureleri sıraya göre okumak, yani önce sonradaki bir sureyi okuyup da sonra geriye dönüp daha önceki bir sureyi okumak mekruhtur. Ee, yani istemeyerek okursanız zaten bir vebal olmaz, günü olmaz. Diyelim ki birinci rekat Fatiha okudunuz. Fatih'dan ee, Fatiha'dan sonra da Lem yani Fil suresini okudunuz. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra ya Lilaf diye başlayan e, kur, e, sureyi okuyacaksınız. Hı, Hı Kureyş suresini veyahut da iki sure birden atlayıp İnna Ateynayi'yi okuyacaksınız. Yani tek süre atlama yerine iki sure atlarsak caiz olur. Mesela birinci rekatta Fatih okuduk, e ikinci rekatta Gulen Zorabbi Nasi'ye okuduk. Üçüncü rekatta da Tebbet'e okusak Musaf tertibinde geriye dönmüş, döne geçmiş olduğumuz için bu mekru oldu. Ama yanlışlıkla yaparsak bir şey olmaz. Yani bilerek böyle yapmamak e, sünnete uygun olandır.